Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Et ta'mru'llahi fe la tasta'cilû Subhânehû ve teâlâ 'amma yuşrikûn. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. <gülüyor> Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye, insanları uyarmaları için, emrini içeren vahiyle, melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah,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 Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. O elledi anzelen min al-asma imaa al-kum minhu sharadun ve minhu shararun fi göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Yumbitulekumbihin <Gülüyor>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 sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. <gülüyor>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 ...yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? <gülüyor> Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız... ...onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır... Çok merhamet edendir. Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. gayru <gülüyor> ve mâ yeş'urûne eyyâne yub'asûn. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır. Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. İlahukum ilahum vahid Fellezine la yu'minune bil ahireti kulubuhum nunkiratum ve hum müstekbirun Sizin ilahınız tek bir ilahtır Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte Kendileri de büyüklük taslamaktadırlar <gülüyor> Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir o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 Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. <gülüyor> sehim fa o kafirler nefislerine zulmederlerken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 Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. <gülüyor>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 İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. El-Lezîne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 bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Ve kâlel-lezîne eşrekû lev şâe mâ min dûnihî min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 Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. İn... Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen olu O da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 Kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorun. Bilbeyinati ve zübur <gülüyor> Ve enzelnâ ileyke dzikrani tübeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim ve leallahüm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 السَّيِّئَاتِ يَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? <gülüyor> <gülüyor> Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini vermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeycidir, çok merhametlidir. E ve lem yaram ilâ mâ Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.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 اِنَّمَا Allah şöyle dedi. İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahdır. O halde yalnız benden korkun. <gülüyor> Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur İtaatte daima O'na olmalıdır Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?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 Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı körlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Ve yajalûne limâ lâ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 Kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendileri neyse canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman... İçi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Yatamar minal kavm min su in ma e yumsiku alahu nin em yadussu fit tur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 Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. min <gülüyor>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 sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeylere onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. <Gülüyor> Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Ve lekum fil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 <gülüyor> Rabbin bal arısına şöyle ilham etti Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin <gülüyor> mā rātifaslukī subul rabbike zululā yakhrucu min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 Temen lazina sudilu birraddiriztihim ala ma malakat aymanuhum fehum fihi Afa Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı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 Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir <gülüyor> ve yerden Artık Allah'a, şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Zoraballahu metelen abden memluken la yakdiru ala şeyin ve merrezaqnahu minna rizqan hasanan, fehüve yunfik minhu sirran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 السماوات göklerin ve yerin kaybı Allah'a ait Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. <Gülüyor> Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Elem yaram ila qayri müsahharatin fi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 Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüze, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler... Onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. <Gülüyor>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 Yarifuna <gülüyor> ni'metallahi Onlar Allah'ın nimetini bilirler sonra da inkar ederler. Onların çoğu kâfirlerdir. Ve <gülüyor> yevme min kulli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 O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. <gülüyor>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 Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların Yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık, azaplarının üstüne azap ekleriz Ve bas ummetin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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها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 okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. İnnehu leyse lehu sülkanun alellezine ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. İnnehu Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanların üzerindedir. <gülüyor>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 ulhileysa'ınrobigü mu anda olsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İnne ma yaftari el-kazibellezine la yu'minun bi ayatillah ve ulai kahumul kazibun. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. <gülüyor>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 Onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. Ulaikellezine Allahu ala kulübihim ve sem'ihim ve İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. fil Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyane uğrayanların da ta kendileridir.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 Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Ve <Gülüyor> zarabellahu Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerinden ankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. <gülüyor> Andolsun onlara işlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. <gülüyor> Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. İn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 Az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Altyazı M.K. <Sessizlik> Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. <Sessizlik> sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır çok merhamet edendir İnne İbrahim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 Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. <gülüyor> Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. <Sessiz> Allah> Şüphesiz Allah... Kendisine karşı gelmekten sakınanlar Ve iyilik yapanlarla Beraberdir